Yarattı ondan sonra hadi gidin halinize demedi. Demek istiyor ki her bir mahlukun kendine ait özel bir programı özel bir hareket tarzı varlığını devam ettirme keyfiyeti bu varlığını devam ettirirken uyması gereken yasaları uyduğu yasaları vardır. Atom gelişi güzel atom değildir. Güneş sistemi galaksiler de gelişi güzel sistemler değildir. Ve bütün bu sistemler birlikte yine muazzam bir ahenk, müthiş bir denge akılların alamayacağı, en belagatli ve bilgili insanların dahi icra, icra edebilmekten aciz kalacakları muazzam bir ahenk ve bir kurgu içerisinde bir düzen, bir sistem içerisinde varlıklarını sürdürüp gidiyorlar. İşte hidayetleri de budur. Ve bunun zımnen ifade ettiği bir mana daha vardır. O da şudur. İşte ey Firavun, bütün mahlukatı yaratan Allah, bütün bu mahlukata ayrıca nizamlarını tabi olacakları düzenlerini de vermiştir. ...güneş sistemi gelişi güzel hareket etmiyor. Dünya gelişi güzel dönmüyor. Gök cisimleri... ...gördüğümüz ve görmediğimiz varlıklar... ...canlılar ve cansızlar... ...rastgele hareket etmiyor. Hepsinin belli bir nizamı vardır. Belli bir sistemi vardır. Bu hidayetleridir. Hidayet... İki türlüdür. Hilkat sebebi her mahlukun zorunlu olarak tabi olduğu varlığın yasaları. Varlığının yasaları diyebileceğimiz hidayet, paraza. Zihnimiz, dimağımız, kalbimiz, hücrelerimiz, midemiz, sindirim organlarımız, gözümüz, kulağımız her neyse. Belli bir sistem çerçevesinde çalışıyor. Bu zorunlu hidayettir. Fıtri hidayet deniyor bu. İstesek de istemesek de bu hidayetin yasaları Cenab-ı Allah'ın dediği şekilde cereyan eder. Biz kendi istediğimiz gibi göremeyiz. Kendi görme nizamımızı biz kuramayız. O kadar hassas bir nizam ki en ufak bir aksama veya dışarıdan bir müdahale bu nizamı ne yapıyor? Bozuyor. Allah mullak ediyor basit bir şeydir, ufak bir katarakla gözü insanın kapanıyor Ve buna benzer. Bu fıtri hidayettir. Cenab-ı peygamber yani Musa aleyhisselam ona fıtri hidayeti hatırlatıyor ve her bir mahlukun bir fıtri hidayetinin olduğunu belirtiyor. Ondan sonra bir de bununla bilinenden, bilinmeyeni çıkarmayı adeta bize gösteriyor Musa Aleyhisselam. Fehvayı öğretiyor yani. Her bir mahluk, zorunlu, ızdırarı, fıtri hidayete tabi olduğu gibi, biz insanların kendi irademizle kabul veya reddetmek durumunda olduğumuz bir de hidayetimiz vardır. Allah ...bize bir de bu hidayeti vermiştir. Yani diyor ki... ...yaratan... ...şeriat koyandır. Nasıl ki zorunlu fıtri hidayet şeriatini... ...o koymuşsa... ...zorunlu olarak bütün mahlukat... ...her birisi kendi fıtratının gereği olan bu şeriate tabi ise biz insanlar da kendi irademizle kabul veya reddetmekle imtihan olunduğumuz bir hidayetle bir şeriatla karşı karşıyız ve bununla muhatabız. İşte ey Firavun ben Musa ve kardeşim Harun, bizden önceki peygamberler ve bizden sonra son peygamber Muhammed aleyhissalatü selama kadar gelecek olan bütün peygamberler, insanları bu iradeleri ile kabul etmekle sınandıkları hidayete davet etmek üzere geldik. Niye bu açıklamayı ekliyoruz diyerek bütün peygamberler? Çünkü bütün peygamberlerin davası birdir. Onun için gerçek manada bütün peygamberler, evet, hürriyetin, özgürlüğün, gerçek savaşları, hatta biricik savaşçıları onlardı. Onların yolu dışında özgürlük yoktur. Onların yolu dışında hürriyet yoktur. Çünkü Allah'a esaret olmayan bir hürriyet mahluka esarettir. Gerçek hürriyet insan ne zaman hür olur? Kendisi gibi veya başka bir varlık veya kendisinden daha dun, daha alt mertebede. Bir varlığa esir olamadığı olmadığı zaman, hiçbir varlık tarafından esir edilemediği zaman özgür olur. Az önce okuduk hadis-i şerifte değil mi? İnsan yeri gelir dinara, dirheme köle olur. Günümüzde o hadisi anlamak o kadar kolay ki. Nasıl olunuyormuş? İşte olunuyor. İnsan şehvetinin, arzularının, heveslerinin kölesi olduğu zaman Allah'a kul olma imkanını kaybeder. Ra'ayteme entekhaza ilahahu hewa. E fe ente İlahını kendi hevası, nefsi arzuları edinen kimseyi gördün mü? Onu sen mi koruyacaksın? Böyle bir kimse artık iki bir şey tek bir yoldan kurtulabilir. Hevasına ubudiyeti yani batıl mabutlara ...kulluğu reddedecek... ...Allah'ın önünde... ...Allah'ın iradesine... ...şeriatine tam teslimiyetle... ...özgürlüğünü elde edecek... ...başka türlü olmaz... ...on için peygamberler... ...insanlık tarihinde... ...insanlık için en büyük çapta... ...çalışan şahsiyetlerdir... ...gerçek manada... ...beşeriyetin faydası için... Çalışanlar, hizmet verenler onlardır. Ancak müminler onların verdiği mücadelenin beşeriyet için harcadıkları emeğin ne kadar önemli olduğunu takdir edebilir. Onun için biz onları çok seviyoruz. Onun için onları aldığımız zaman salat ve selam getiririz. Çünkü beşeriyete hizmetleri büyük onların. Onların verdikleri hizmetin bir benzerini Onların hizmetiyle kıyas edilebilecek hizmet vermiş hiçbir kimse olamaz. Bir peygamberin hizmetine denk ancak bir peygamber vermiş olabilir. Onların yolunun yolcuları da sadece onların miraslarının şerefli taşıyıcıları olabilirlerse ne mutlu onlara. Bir insanı özgürlüğe kavuşturdunuz. Yani iman etmesine sebep oldunuz. Dünyada dünyadaki birçok şeye en değerli şeylere malik olmuş gibisiniz. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın efendimize söylediği gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam Le en Allahu bike racülem khayrun leke min humurun Allah'ın senin vasıtasıyla bir insana, bir kişiye hidayet vermesi, senin için kırmızı tüylü develerden, ne diyeceğiz şimdi, uçak filolarından mı dersiniz? Tır filoları mı dersiniz? Onun gibi bir şey yani. Ondan daha hayırlıdır. Ya transatlantiklere sahip olmak mı dersiniz? Bunlardan hayırlıdır. Onun için peygamberlerin, peygamberlere onun için veya peygamber yolunda gidenlere onun için ücret verilmez. Ücret yok. İn ecriye alallah diyerek yola koyulur peygamber ve peygamberin yolundan gidenler. Verebilecekseniz Allah kadar ecir sizden bekleyelim. Veremeyecekseniz hiç kimse bu işe kalkışmasın. Biz eczemizi Allah'tan bekleriz dedi peygamberler. Çünkü bunun tabi birçok hikmetleri de var. Beşerden bir şey beklerseniz bu sefer onun hatırını, gönlünü, arzusunu, hevasını hesaba katmak zorunda kalırsınız. Onun için peygamberler bu manada ...da gerçek özgürlüğün... ...örneğini veren insanlardır. Onlar sadece insanları... ...özgürlüğe kendileri evvela... ...özgürdürler. İnsanın eline... ...başkalarının eline... ...bakmazlar. Yani avamın ifadesiyle... ...kimseye eyvallahları yok. Kimseye eyvallahları yok. Rabbimizin rızası... ...bizim için... En büyük hedeftir. Bunun dışındaki hiçbir hedef de yok. Öbür hedefler küçük kalır diye denmez. Hiçbir hedefleri kabul etmezler. Hiçbir hedefi kabul etmezler. Allah'ın rızası. Bunun için mesela ne? Mesela şu. Madem Cenab-ı Allah bunca mahlukatı yaratandır. Madem bunca mahlukata hidayetini verendir. O halde beni şereflendiren de o olduğuna göre ben hidayetimin talebini ona yapmalıyım. Onun için biz ehdine sırat-ı diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in her bir kelimesi, her bir ayeti aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in bütün kelimeleriyle, bütün ayetleriyle irtibatlı olarak veya ne kadar çok bu hakikatte bu irtibat var. Biz bu irtibatın ne kadarını idrak edebilirsek Kur'an-ı Kerim hazinesinden o kadar çok istifade ederiz. Yani düşünün Kur'an-ı Kerim'in bütün kelimeleri her kelime bütün kelimelere bağlı. Her ayet bütün ayetlere bağlı ve birbiriyle kesişmiyor sonsuz bir ifade elindeyse bir e, bileşik kaplarla karşı karşıyayız yani. Buradaki hidayeti idine sıratel müstakimle birlikte düşündüğümüz zaman daha iyi kavrarız. En azından yakın bağlamı itibariyle diyelim. Lafzi bağlam, mana itibariyle. İdine sıratel müstakim. Hemen arkasında bu Hüden <Gülüyor> lil Bakara suresinde de Fatiha suresinde böyle diyoruz. Ben icabet ettim. Sizin duanızı kabul ettim. Siz benden hidayet istediniz. Aha ben de size bu kitabı indirdim. Elhamdülillah ala hidayetil İslam. Peygamber aleyhissalatü vesselamın harika bir duası var bu konuda. Allahumme la teca'al musibetene fidini. Bize vereceği musibeti dinimizde verme. Dinimiz musibete uğramasın yeter. Gerisi önemli değil. Elbette onda da وَعَفْوكَ اِلَيَا اَوْسَعُ dediği gibi taif dönüşünde senin bana dünyevi musibet de vermemen, elbette benim için daha hoştur, daha güzeldir. Beni daha çok rahatlatır. Daha büyük bir rahmettir. Fakat ama illa musibet olacaksa ya Rabbi ne olur o musibeti dinimizde verme. Din bir müminin en aziz varlığıdır. Bütün değerli varlıklar onun yanında solda sıfırdır. Çünkü dininize zarar gelirse, dinimize zarar gelirse hiçbir menfaatin kıymeti olmaz ki. Hiçbirisinin faydası olmaz. Onun için biz de bu duayı hatırladıkça veya sık sık yapmaya özen gösterelim. Allahümme nâ tecal musibetene fi dinine. Veya yaptığımız duaları iyi şey edelim, idrak edelim. Kur'an başından sonuna kadar dualarla dolu. Allah'tan dileyeceğiz, isteyeceğiz. Bu sefer Firavun işi aklınca başka tarafa kaydırmak istiyor. Peki önceki nesillerin durumu ne? Ne oldu? Var mı onlardan geri dönen? Günümüzde diyorlar ya. Gidip de gelen var mı? Gidip de gelen olursa senin imtihanının kıymeti ne olacak? Sonra ahirete inanmak için gidip de gelenin olmasına gerek var mı? Vallahi peygamberler İsa Aleyhisselam başta olmak üzere gidip de gelenleri de çıkardılar yine iman etmediler. وَمَا <gülüyor> تُغْنِ diyor Cenab-ı Allah. İman etmeyen bir kavme, bir topluluğa karşı ayetler, mucizeler ve uyarılar ne fayda verir ki? Veya nefi olarak kalırsam fayda vermez. Lojik bir faydası olmaz. İman etmiyorsa bitti. Ayet azlığı mı var bu kainatta? Ayet azlığı mı var? Şairin dediği gibi fe fi şeyin lahu Her bir şeyde on bir ayeti vardır, bir ve tek olduğuna delalet ediyor. İş görebilecek göze sahip olmakta İş gördüğünü idrak edebilecek, kavrayabilecek bir ruh arınmışlığına yüceliğine sahip olmakta. Buna sahip değilsen bunun kıymeti olmaz ki. Az mı mucize gördü Kureşlilerin kafirleri? Kur'an onlara meydan okurken bu mucize değil miydi? Hala okuyor. Kulumuza indirdiğimiz den yana bir şüpheniz varsa haydi onun benzerini getirin diyor. On suresinin bir suresinin de olsa benzerini getirin. Ha. Madem bu kitap Risaletin ispatıdır. O halde bu kitabın içerisindeki ve madem değiştirilmemiştir. Bu kitabın içerisindeki her bir haber, her bir bilgi, her bir hüküm. Hakikatin ta kendisidir. Onun peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İnsanların benzerini gördükleri takdirde iman etmelerini sağlayacak şekilde mucizelerin verilmediği hiçbir peygamber yoktur. Şu kadar var ki diyor, benden önceki peygamberlere verilen mucizeler zamanında oldu ve bitti. Ama bana Cenab-ı Allah Kur'an'ı verdi. Bu sebeple gelmiş geçmiş peygamberler arasında kendisine uyan ümmeti yani tabileri en çok olanlarının ben olacağımı ümit ediyor. Niçin? Çünkü Kur'an bana verilen Kur'an okunan, bana verilen mucize okunan bir vahiydir diyor ve kıyamete kadar kalacaktır. insafla dikkatle bu kitabı okuyup da bunun Allah'ın kitabı olmadığını kabul etmeyecek hiç kimse bulunamaz. Mümkün değil. Böyle bir kitap. İşte Firavun soruyor Musa aleyhisselama söyle bakayım diyor önceki nesillerin durumu ne? Yani onlar ne oldu? Geri gelenleri var mı? Veya onlara da sizin gibi peygamberler gönderildi mi? Nasıl cevap verdiler? Sonları ne oldu? Gibi işi kendisince şeye sokmak istiyor. galataya sokmak istiyor. Soru iki türlüdür. Soru soranlar iki maksatla soru sorarlar. İlim öğrenip yol bulmak için sorarlar. Taannüt için, işi yokuşa için, sürmek için soru sorarlar. Firavun ve emsalinin soruları böyledir. Ama Cenab-ı Allah onlara emretmiş ya yumuşak söz söyleyin diye sabırlarını sürdürüyorlar. Davetçi de olması gereken bir şeydir bu. Davetçi Karşı taraf davet ettiği kişiler tarafından sabrı ne kadar zorlansa bile o sabrını sınama konusu yapmadan yine sabrına devam edecektir. Rabbim bizleri gerçek manada sabredenlerden eylesin. Sabır büyük bir hadise. İnne ma yuvaffes sâbirûne ecrahum bi gayri hisab. Allah Allah. Sabredenlere ecirleri hesapsız verir. Bireyde yüz değil la. Kur'an-ı Kerim'de sevap olarak en çok zikredilen o. Ondan sonra vallahi uydu ayfun imen Fakat sabredenler için hesapsız. Hesapsız hesap edilmeden verilecek. Musa Aleyhisselam'ın cevabı geçmiş kavimlerle alakalı sorusuna. "Qal ilmuha inda Rabbi fi kitab." Dedi ki, o geçmiş kavimlerin ilmi, Rabbimin nezdindeki bir kitaptadır. Rabbimin nezdinde bulunan bir kitaptadır. Onlar kavimlerine nasıl cevap verdiler? Nasıl tepki gösterdiler? Daha doğrusu o kavimler, peygamberlerine nasıl cevap verdi? Nasıl karşılık verdi? Ne yaptılar? Ne ettiler? Kim iman etti? Kim reddetti? Kim kabul etti? Kim etmedi? Bütün tafsilatını Cenab-ı Allah yazmıştır. La yidl rabbi ve la yesa. Ha acaba niye yazdı? Unutma ihtimali dolayısıyla mı? Hesabı karıştırır dolayısıyla mı? Yok. Rabbim ne şaşırır ne de unutur. Yazması bile bize biz biz insanlar var ya. İnsanoğlu Hakka karşı direnmekte de bu insan için bu insanın bir benzeri yok. وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْسَرَ شَيْءٍ جَدَلَى diyor Cenab-ı Allah. İnsan her şeyden daha çok tartışmacıdır. İtiraz eder, kabul etmez, reddeder. İşte bu itirazı önlemek için Cenab-ı Allah, اِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّهِ ف۪ي Kıyamet gününde iki kitapla karşı karşıya kalacağız. Bir Cenab-Allah'ın ezelden hakkımızda takdir ettiği kaderimiz, iki dünyada yaptık yapıp ettiklerimizin yazıldığı kader yazıldığı amel defterlerimiz ve bunlar birbirleriyle karşılaştırılacak, birbirleri arasında noktasına virgülüne kadar dahi en ufak bir fark olmadığı ortaya çıkacak. İşte Rabbimiz öyle her şeyin ilmi kitaptadır, ne şaşırır niçin kitapta biz görelim diye. inkar edeceğiz ya inkar edeceğiz bakacaklar inkar belki fayda verir, kafirler inkar edecekler, yok ya biz bize peygamber gelmedi, yok ya biz şunlar olmadı, şunlar olmadı yok biz bu günahlar işlemedik birbirleriyle anlaşacaklar, bakacaklar ki hiç kötü, gelin inkar edelim diyecekler Edecekler. Nitekim edecekler. Ondan sonra ne diyor? Estaizu El yevme nehtimu Ve tükellimuna aidihim. Ve teşhedü Bugün madem inkar ediyorlar ağızlarıyla biz de ağızlarını mühürleyeceğiz. İnkar edemeyecek. Ellerimiz konuşacak. Ayakları konuşacak. Neler yaptıklarını söyleyecek. Bu sefer... Ağızlarında mühür çözülüp kendi organlarına itiraz edecekler. Allah belanızı versin diyecekler. Biz sizi azaptan kurtarmak için inkar ettik. Siz kalktınız doğruyu söylediniz. Kalu entakan Allahüllezî entakan kuleşin. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Konuşmak için illa Teala'nın konuşturmak için dile ...ağza ihtiyacı yok. Yok. Dilsiz de konuşturur Cenab-ı Allah. Nefessiz de konuşturur. Ses sistemi, aygıtları olmadan da konuşturur. Bu şekilde konuşturan Allah... ...bunlar olmadan da konuşturur. Bu budur. Onun için... ...onların ilmi... ...Rabbimin yanındadır diyor... Bir kitaptadır. Rabbim ne şaşırır ne de unutur. Dele celaluhu ve Musa aleyhisselam devam ediyor. Bakın bir peygamber için ne kadar büyük bir şereftir değil mi? Yaptığı tebliğat ilahi kitapta yer alıyor. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا O Allah ki, arzı sizin için bir döşek yaptı. وَسَلَكَ لَكُمْ fiha سُبُلًا Orada gidip gelmeniz için, ticaretiniz için, birbirinizi tanımanız için, dininizi tebliğ etmek için, birbirinizden yararlanmak için, maddi ve manevi türlü faydaları Birbirinize ulaştırabilmeniz için orada da sizin için yollar açtı. Ve enzele mine's-sema'i ma'a Semadan da özel bir su indirdi. Evet. Denizde buharlaşan bir sudur bu. Fakat Fakat bu denizden buharlaşan su semavata göklere yukarıya çıktıktan sonra ve yağmur haline düştükten sonra o su olmaktan çıkar. Farklı bir su olarak yere iner. Onun için cerabı Allah'ın buradaki me nekire ama belagat açısından yani belirsiz isim bazen marife gibi anlaşılır. İşte özel bir su herhangi bir su değil bu. Bir su indirdi yani belli bir nitelikleri vasfı olan bir su. Bu yağmur yere düştüğü zaman bizim için kaynaklarımız için hatta yerine göre tekrar denize dökülmek için elverişli olacak bir su olarak nazil oluyor. Peki ne yaptık bu suyla ne oldu? فَأَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجًا min نَبَاتٍ shatta Ve biz o su ile türlü bitkilerden çifter çifter çıkardık. Şimdi az önce dedi ya Musa Aleyhisselam رَبُّنَا اَلَّذِي اَعْتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَةٍ ثُمَّهَدَ Her bir şeye hilkatini verdi ve hidayet etti. Kur'an-ı Kerim'in anlatım üsluplarından birisidir. İcmalden sonra tafsil gelir. Yani... ...ifade önce toplu ve özet olarak... ...zikredilir. Ondan sonra... ...buna dair tafsilat gelir. Geniş açıklamalar gelir. Burada ifade, 50 ayette ifade... ...icmalidir. Topludur. Her şeyi yarattı. Her şeye hilkatini verdi. Ve sonra da hidayetini verdi. Şimdi bu hilkat ve hidayetten... ...örnekler var burada. Yerin yaratılması... Bir beşik bir döşek haline getirilmesi Orada yollar açılması Semadan sular indirilmesi O indirilen su ile Türlü bitkilerden çifter çifter çıkarması. Şimdi bu da aslında Öbür tafsilata göre yine mücmel ifadelerdir Türlü türlü bitkiler Değerli kardeşlerim Bu ayetlerin azametini anlamak için bu ayetlerin her birisinin temas ettiği ilmi iyice bilmek lazım. Evet. Onun için İslam alimleri mesela bu ayetten ve benzerlerinden hareketle kalkmış İslam alimi kitap yazmış. El mesalik vel memalik Ülkeler ve yollar Adam gezmiş gezebildiği kadar o zaman dünyayı ve gittiği kıtalara ülkelere hangi yollardan gidildiğini, hangi yolların nasıl olduğunu kitabına kaydetmiş. Adam kalkmış, içinde şöyle veya böyle doğru olan olmayan bilgiler belki bulunabilir. Kitabul Hayvanı yazmış, Cahiz yazmış, Dümeri yazmış, yazmış, da yazmış. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim hayvanlardan da bahsediyor. Onlar da Allah'ın ayeti. Bitkiler başlı başına bir alem. Başlı başına güzellik. Belki de Cenab-ı Allah'ın kainatta yarattığı en güzel mahlukat arasında bitkiler var. Şimdi geçen yine benzer vesilelerle bahsettim. İnanın, İslam dünyasının, bu ümmetin bu bilgisizliği, bu cehaleti bu ümmete yakışmıyor. Bilgisizlik bize yakışmaz. Bize yakışmaz. Biz Allah'ı bilmek için ilim öğrenmeyi kendimize gaye edinmeliyiz. Günümüzde Müslüman dünyasında ilim para kazanmak için tahsil edilen oldu. Onu bırak. İslam alimlerinin bir benzetmesinden daha önce kısaca bahsetmiştim. Tekrar edeyim. Allah'ın rızası için amel etmek yüzünü güneşe dönmek gibidir. O esnada dünya gölgedir. Senin arkandan gelir. Dünya ve dünyalık için amel etmek sırtını güneşe dönüp Gölgenin arkasından gitmek gibidir. Yetişemezsin o gölgeyi. Fakat sen ışığın kaynağına yönelip öyle gidersen hidayete dünya tıpış tıpış gölge gibi senin arkandan gelir. Merak etme. Cenab-ı Peygamber yemin ederek söylüyor. Hiçbir kimse rızkını tamamlamadan ölmeyecektir. Binaenaleyh rızkınızı güzel talep edin diyor. Onun için ne olur evlatlarımızı para aşkı yerine, ilim aşkıyla yetiştirelim. Ve bu ilmi İslam ümmetinin menfaatine sunmak için yetiştirelim. Sunmaları, bunu sun, bu ümmetin menfaatine sunmak, evlatlarımızın, yetiştireceğimiz evlatlarımızın, eğitimimizin temel gayesi olsun. Ben isterim ki her bir evladımız dinini bilmenin yanında dini için ve Rabbinin rızası için bir değil 5 fakülte, 5 değil o fakülte oku. Fakat şeytan bazen bizleri öyle bir aldatıyor, kandırıyor ki ya sistemin diploması düzen eğitimi hadi oradan cahil kalosun. Sanki cehalet iyi. Tamam, sistem dışı o zaman. Sistemin üniversitelerinde okuma. Sana oku diye yok ki. Varsa başka imkan yok. Yoksa oluştur o zaman eğer okumayın. Yoksa okumamak onun alternatifi değildir. Cahil kalmak, cehaleti tercih etmek, aklısına, işte biz çok net Müslümanız, tevhidi Müslümanız, sanki şirki Müslüman oluyormuş gibi. Öyle şey mi Müslüman Müslümandır kardeşim. Ya tıp fakültesinin son günlerine gelmiş diplomasını yakan insanlar oldu maalesef. Bu ne biçim anlayıştır ya Rabbi ya İlahi ya. İlmin dini yok ki. Botanik ilminin dini İslam'dır kardeşim varsa. Eğer birileri onun içine küfür sokuyorsa bu senin benim ihmalimdir. Astronomi kâfir bir ilim olabilir mi ya? Hangi ilim ilimse kâfir olabilir haşa? Az önce söyledik şair dediği her şey Allah'ın alameti, her şey Allah'ın ayeti, her şey Allah'ın varlığının birliğinin delaletiyle e, hem haldir, iç içedir. Biz Nasıl olur da? Yok bunu bilmeyeceğiz, bunu öğrenmeyeceğiz, bilmem ne. İyi, iyi güzel. Zaten küffarın da istedikleri bu. Aynı. Çaycı olsun, hizmetçi olsun. Ya çünkü onlara lazım. Yani firavun sistem. Firavun da niçin kızları öldürmüyordu İsrail olanı? Kendi hizmet işlerini, ayak işlerini görmeleri için. Allah için ilim tahsil edersek, öbür rızkımız olan şeyler de kendiliğinden gelir. Kendiliğinden gelir. Velhasıl, Cenab-ı Allah işte burada bakın, hani her şeye hikatini verdi, ondan sonra hidayetini gösterdi ya, burada da onun devamını veriyor. Arkasından, türlü türlü bitkiler yetiştirdi. Siz de yiyin, davarlarınızı, hayvanlarınızı da otlatın. Yani Cenab-ı Allah rızıksız bir mahlukat yaratmadı. Eğer ağzı varsa rızkı da vardır. Rızkı da vardır. Ve rızkı bitmeden ne insan ne de rızkı gönderilmesi gereken bir varlık hiçbirisi hayattan ayrılmaz. Ömrümüz nefeslerimizle mağduttur. Son nefesi verinceye kadar rızkımızı alacağız. Gelecek bu. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam feecmilü talep diyor. Binaenaleyh rızkınızı güzel talep edin. Güzel isteyin. Güzel isteyin. Rızık gelir merak etmeyin. Kulu in fi zalika İşte şüphesiz bunlarda akıl sahipleri için pek çok ayetler deliller belgeler vardır. Öyle ya. Cenab-ı Allah her bir hayvana Uygun bir gıda yaratmış. Uygun bir gıda yaratmış. Devenin yediği ile kardeşim koyunun yediği arasında da fark vardır. Yırtıcı hayvanın yediği ile evcil hayvanın yediği farklıdır. Etçil olanı var, otçul olan var. Timsahın yediği ile evet söyleyeyim timsah yedikten sonra dişlerinin arasında kalan et parçalarını Gaklayıp yiyecek kuşları da yaratmıştır. Tabiatta her şey o kadar muhteşem ki, her şey o kadar muazzam ki, her nizam o kadar harikulade ki, her şey mükemmel. Onun için inn fi dzalik la ayatilli uli Şüphesiz bunda bir değil, bir çok belgeler vardır akıl sahibi kimseler için. Akıl sahibi kimseler kimdir kardeşim? Biz, burada kastedilenler bizler. bizleriz. Bu gibi ayetler de biz insanların, insan türünün Cenab-ı Allah nezdindeki ehemmiyetine işaret ediyor aynı zamanda. Yüksek mevkiyine delalet ediyor. وَلَقَدْ كَرَّنَّا بَنِ آدَمٍ diyeceği buyuruyor Cenab-ı Allah. Ayetin nihayetinde وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيلٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا diye buyuruyor. Ve biz onları yarattıklarımızın bir çoğunun üzerinden alabildiğine üstün kıldık, yüce tuttuk. Ah! İnsan bir kıymetinin farkına varsa. Cenab-ı Allah bizi o kadar değerli el üstünde ifade elinde tutuyor ki. Babamızı yeryüzünde halife olmak üzere yarattı Adem Aleyhisselam. Ey Davud diyor biz seni yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet. İnsanlar arasında adaletle davranan hükmeden hükmü altındaki canlı cansız diğer varlıklara da adaletle davranır. Adalet bu dinin, bu insanın en vazgeçilmez vasfı olmak zorundadır. Bunun için de İslam hidayetiyle hidayet bulmak birinci basamaktır. O olmadan olmaz. Zulüm bunun için vardır dünyada. Çünkü tepedeki şemsiye nizam zulümdür. Haliyle aşağıya doğru zulmede ede inecektir. Zulmede ede inecektir. Türkiye'nin problemi, yalnız Türkiye'nin problemi değil ki, bütün kavmiyetçilik problemidir. Kavmiyetçilik Fransız ihtilalinin dünyaya ihraç ettiği bir fitnedir. Ulusalcılık. Bu fitne ile kavmiyetçiliğin sebep olduğu fitnelerden kurtuluş olmaz. Biz İslam kardeşliğini kaybettik. Onun için kavmiyet fitnesinin belasına maruz kaldık. Bir kavim ezildi, öbür kavim ezdi. Şimdi, biz madem ezildik, şimdi ezme sırası bizde dercesine adeta başkaları ortaya çıkıyor. Böyle şey olmaz. Bizi kardeş yapan sadece İslam'dır. Kürdümüzle, Arabımızla, Lazımızla, Çergevsimizle, Türkümüzle, neyse ki, Orijinimiz artık veya etnisi temiz neyse. Hep Allah'ın dini etrafında birleşmek zorundayız. Bunun dışındaki her türlü dava bizi birbirimize düşürür. İslam'ın dışındaki her dava beşeriyeti birbiriyle kavgaya düşürür. Barış, huzur, rahat, sükun getirmez. Kimse dönüp bakmıyor. Yahu yüz yıl önce bunlar yoktu. Bu fitneler yoktu. Niye durup dururken oldu? İslam davası dışında dava güdülürse, İslam sancağı dışında başka sancaklar açılırsa, başka sancaklar altında toplanılırsa, bu ümmet birbirine düşer, küffarın da arayı bulamadığı manzaralar ortaya çıkar. budur. Kendi gücümüzü, kendi imkanımızı birbirimizle kavga ederek kendi içimizde tüketiyoruz. Kendi kendimize zulmediyoruz. Öbürleri de ah oh ne güzel diyorlar. Kendimize gelelim. Rabbimizin rızasının nerede olduğunu iyi bilelim. Bundan sonraki 55. ayeti kerime Muhteşem bir ayet-i kerime. Olmayan hangi ayet var ki? Hepsi muhteşem. Fakat bu her birisi ifade eder de aynı zamanda kendi alanında muhteşem. Bakın. Beşeriyetin ezeli ve ebedi tarihi başlangıçtan sonuna kadar tarihi kısacık bir ayet-i kerimede ifade ediyor. Minha halaknakum وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرًا Var mı böyle bir mucize? Beşeriyetin mukadderatını ifade yerindeyse temel mukadderatını veya temel noktalarını, nirengi noktalarını bu kadar özlü izah eden başka bir kitap, başka bir söz var mı? Ancak onu tekrar edersiniz onun ayarında söz söylemek için. ...minha halaknakum... ...o yerden yarattık sizi... ...ve fîhâ nu'idukum... ...sizi tekrar oraya yâde edeceğiz... ...ve minhâ nuhricukum... ...târaten uğlan... ...ve sizi ikinci bir defa daha oradan çıkartacağız... ...bu kadar... ...ona göre ayağınızı denge alın... Diyor. ...sizi oradan yarattık... ...hiç kibirlenmeyin... ...çiğnediğiniz yerden... ...yaratıldınız... Üzerinde böbürlene böbürlene geçtiğiniz bu yer, yürüdüğünüz bu yer var ya, hiç öyle yürümeyin. Oradan yaratıldınız. Üstelik oraya gideceksiniz. Hem de altına. Aman ya Rabbi. Ve sizi oradan çıkartacağız. Secde ederken başınızı koyduğunuz yerin üzerinde tekembür etmeyin. Sizi kendisinden yarattığımız yer üzerinde büyüklük taslamayın. Size ubudiyet yakışır. Evet bütün mesele oraya dönüp dolaşıyor. Hayatın veya İslam'ın özünü iki kelimeyle izah edin diyecek olursak ne diyeceğiz? Tevhid ve ubudiyet. İki kelime. Bizim parolamız bu. Biz bunun için yaşarız, bunu biliriz, bunu söyleriz. Ve buna davet ederiz. Mehmet Akif'in dediği gibi Ya Rabbi bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Bunun üzerine yaşayalım. Bu ikrar üzere yaşayalım. Bu ikrar üzere Rabbimiz canımızı alsın. Bu ikrar üzere bizleri haşretsin. Subhan Rabbike Rabbi Rabbil Ezzeti Hemme Yasifun. Ve selamun aleyh murselin. Velhamdülillahi Rabbil alamin.